Günaydın sevgili seyirciler. İyi sabahlar dileyerek bugün de programımıza başlıyoruz. Bugün değersizliği konuşacağız. Acaba değersizlik duygusu insan yaşamında nereye oturur? Bir değersizlik duygusu hali, sendromu varsa acaba yaşanan hayat gerçekten hayat mı? Hangi açılardan problemler meydana gelir? Bütün bunlara bakacağız. Bu konunun sevgili seyirciler çocukla ilgili yanı var. Ergenlik dönemiyle ilgili yanı var. Eğitimi etkileyen yanı var. Aile tutumlarının yanlış aile tutumlarıyla ilgili yanı var. Hatta iş yeriyle ilgili yanı var. Ve elbette aile yaşamıyla ilgili tarafları da var. Bütün bunları ihata eden, içine alan ve mümkünse çözümleyebilen bir programla bugün huzurumuzda olmak istiyoruz. Bu sebeple tek konukla bugün karşınıza çıktık. Bunu konuşacağız. Değersizlik duygusu nedir diye düşünen sevgili seyircilerimiz varsa... Biraz e, sokak ağzı gibi olsa bile ya da işte sokaktan konuşsak bile tırnak içerisine alarak söyleyebiliriz. E, saçımı süpürge ettim sendromu da diyebiliriz belki. Ya da beni anlamadın ya buna yanarım cümlesiyle de belki biraz anlatmak isteriz. Yıllardır uğraştığımız halde, dilindiğimiz halde, emek verdiğimiz halde, fedakarlıklarda bulunduğumuz halde... ...karşı tarafın bizi sadece çıkar için kullandığını ve asla küçük bir değer bile vermediğini düşündüğümüzde... ...nasıl bir duygu halesi içerisinde olduğumuzu herhalde anlatmaya yeter. Sevgili seyirciler önce konuğumu takdim edeceğim sizlere ardından hangi başlıklarla bugün konuyu size anlatacağız yönetmenim İhriman Hanım'dan bunu isteyeceğim. Dönüyorum hemen konuğuma Üsküdar Üniversitesi Fener Polikliniğinden Polikinliği'nden değerli arkadaşımız uzman psikolog Zehra Erol merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Terapilerde belki de hangi konuyu ele alırsanız alın işin ucu bir yerde herhalde buraya e, dayan, dayanıyordur. Hı hı. Çocukluğunda değer görmemişse ya da aileler de, e, kardeşler arasında farklı tutumlar olmuşsa biri başarılarından ya da usuluğundan ya da hanımefendiliğinden dolayı işlatılmak içerisinde övülmüşse e, onaylanmışsa diğeri başka sebeplerden dolayı en azından görülmezlikten gelinmişse bile bu bile çocukta bir değersizlik duygusu oluşturuyor olabilir. Yani He. aslında çok derin bir konudan da bahsediyoruz. He. Sadece çocuklarla ilgili konuşmayacağız. Oradan başlayacağız ama e, hayatın başka alanlarını da etkiliyor. E, bugün umuyorum ki tedavisiyle beraber, terapisiyle beraber hepsini anlatma imkanımız olabilir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, yönetmenim e, şimdi e, başlıklarımızı ekrana getiriyor. Bakalım hangi başlıklarla konuşacağız? E, alt başlıklarla görüyoruz. Evet başlıyor programımız. Sevgili seyirciler değersizlik duygusu nereden kaynaklanır? Buna bakacağız. Değersizlik ve aile tutumlarını konuşacağız. Çocuk ve ergenlik dönemlerinde değersizlik ne anlama gelir? Eğitim hayatın etkileri mi? Aşağılanma ile bağlantısı nedir değersizliğin? anne baba eş ilişkisinde değersizliğe bakacağız. İş yaşamında değersizlik duygusuna bakmaya gayret edeceğiz. Aşırı talep aşırı kaçınma duygusuna bakacağız. Depresyon ve e, de, değersizlik arasında bir korelasyon var mı? Bir bağlantı geçiş var mı? Buna bakacağız. E, travmaya maruz kalanların da değersizlik duygusunu nasıl yaşadığını öğreneceğiz konuğundan. E, kişilik patolojileri açısından da e, buna bakacağız. Bağlanma açısından da buna e, bakacağız. Değersizlik duygusu nasıl aşılır? En sonunda buna bakmaya gayret edeceğiz sevgili seyirciler. Evet programımız bu alt başlıklarla başlıyor. E, canlı bağlantıya sorularınızı alamayacağım ama iletişim bilgilerimizi yönetmenim şimdi ekrana getirecek. Bu iletişim bilgileri yoluyla bize ulaşmanız mümkün. Sorularınız çok önemli. Bekliyorum efendim. İşte geldi ekranımıza e, Facebook adresimiz var. Diğer iletişim bilgilerimizde mail adresimizi de e, Twitter adresimizi de görme şansınız olacak. Buradan sorularınızı Bekliyorum sevgili seyirciler. Seher Hanım dilerseniz değersizlik nedir dediğimizde hepimizin zihnine bir şey geliyor. Ekrana iletişim bilgilerimiz geldi. Bir kez daha seyircilerimiz görsünler. Twitter adresimiz, e mail adresimiz ve Facebook adresimiz gördüğünüz ekranda sevgili seyirciler. Sorularınızı bekliyorum. Varsa bu konuyla ilgili soracağınız işte uzman, işte adresler e diyoruz. Değersizlik duygusu dediğimizde az çok hepimizin aklına bir şey geliyor. Bu mudur değersizlik duygusu ya da bunun bir tarifi var mı yani işin psikolojisi açısından mesleğiniz bakımından bize bir tarifte bulunmak ister misiniz yoksa hemen sorulara başlayalım mı? Yani tabii bunun bir tarifi var aslında ee, daha, e, karşınızdaki kişi zaman zaman böyle arkadaş sohbetlerinde ya da e, çok yakın arkadaşlıklarda ben kendimi çok değersiz hissediyorum önemsenmediğimi hissediyorum diye tarifleyebiliyor Tabii biz kendi seanslarımızda dediğiniz gibi çok sıklıkla duyduğumuz bir söz değersiz hissediyorum önemsiz hissediyorum şeklinde kişinin önemli ve değerli olduğunu hissetmesi ve kendini sevilebilir olduğunu biliyor olması demek Genel bakış açısıyla böyle tanımlayabiliriz. Fakat yaşantınız için de önemli ve değerli hissettiğimizi biz davranışlarımızla, kendimizle ilgili paylaşımlarımızla hissettiririz. Yani Örneğin olacak şey Tek değil. başına değil, değil tabii. Başına. Evet. Yani ben kendimi değerli hissediyorum, önemli görüyorum deyip diğer yandan kendinize bakmıyorsanız, ee, örneğin öz bakımınız yetersizse sürekli bir üzüntü haliyle ve insanların sizi sevmediğine dair yakınmalarla kendinizi ifade ediyorsanız kendinizi değerli ve önemli görmüyorsunuz demektir ee, değersizlik duygusu başka duygularla birlikte de karmaşık bir e, süreç izler aslında baktığınızda çünkü e, değersizlik hisseden kişilerde sıklıkla suçluluk duygularını da görürüz üzüntü de görürüz Aynı zamanda ümitsizlik de görürüz. Çünkü değerli hissetmek genel bir kavram yaşam içinde. Bir kişi kendini değerli görüyorsa geleceğe ümitle bakar. Bir takım şeyleri ee, olumlu gideceğini düşünür. Yani başarı başarısızlık açısından değerlilik duygusu ya da değersizlik duygusu önemli bir şey. Buradan Tabii. biraz yürüyelim dilerseniz. Nereden kaynaklanır diye bir başlık koydum ben ilk alt başlığımıza. Değersizlik duygusu nereden kaynaklanır? Yani bu herhalde gelecek ikinci başlığımıza biraz aile tutumlarından yani evet. çocuğun ilk hayata gözünü açtığı i̇lk e, bebek andan. olarak değil mi? İlk andan itibaren başlar. Biraz aile tutumlarından ve nereden kaynaklandığından bakabilir miyiz? Yani kişi <gülüyor> eğer ailede ilk doğduğunda değersizlik duygusu yaşamamışsa iyi yetiştirilmişse öz benliği beslenmişse güvenli bir bağlanma yaşamışsa yani problem yoksa ileriki sosyal hayatında karşılaşabileceği değersizlik duygularını belki yenebilir. Bunu sizden duyarız programın içerisinde. Ama ilk başta yani gözünü dünyaya açtığı yerde bilerek ya da bilmeyerek, bilmeyerek değersizlik duygusu yaşamışsa galiba problem baştan itibaren evet. büyük biraz oradan başlayalım dilerseniz. şöyle aslında basit bir örnek vereyim cami avlusuna bırakılan bir çocukla doğduğu andan itibaren anne babasının onu aşırı ilgi gösterdiği bir ilgi gösterdi diyeyim. aşırıya da kaçmayalım ilgi gösterdiği bir çocuk arasındaki fark kendine ile ilgili fark orada başlıyor yani siz bir çocuğunuzu değerli gördü, gören bir anne çocuğunla ilgilenir e, ...zaman ayırır, emek ayırır... ...ilgi gösterir... ...bakım ve ihtiyaçlarını karşılar... ...yani bu çocuğun kendini... ...hayatın içinde ilk anda... ...merkezde hissetmesi de... ...bir doğan bebek içinde bu doğaldır baktığınız zaman... ...çünkü hayatta gelmiştir ve... ...yalnızdır orada... ...annenin varlığı ile birlikte bir bütün... ...olur aslında baktığınız zaman... ...ve annenin ilgisi bakan kişinin ilgisi diyeyim daha doğrusu kendini değerli ve önemli hissetmesine sebep olur Tabii biz bebekliğimizden itibaren bunlar bütün dışarıdan gelen yaşantılar bizde bir algı oluşturur bu algı kendimizle ilgili bir algıdır yani annem benimle ilgilenir örneğin zaman içinde derslerimle ilgilenir arkadaşlarımla oyun için bana vakit oluşturur Çünkü çocuk ilk başta bunu kendi başına sağlayamaz. Sonra bu kendi başına sağlayacağı bir şekle dönüşür. İhtiyaçlarımı karşılar. Bana destek olur. Beni dinler bana zaman zaman onaylayıcı sözler söyler. Zaman zaman da hatalarım karşısında beni uyarır. Bütün bunlar sizin önemsendiğiniz ve değer gördüğünüzle ilişkin geri bildirimlerdir. Yani bir evi çıktılar aslında. Bunlar da biz değerli öyle. olduğumuzu hissederiz. Bunlar bütünleşiyor ve bir duygu yaratıyor bizde. Bilmekten bahsetmiyoruz bu aşamada değil mi? Hissetmekten evet. bahsediyoruz. Evet. Çünkü henüz bebeğiz. Yani çocukluk evresi bebeklik Çocuk evresindeyiz. Vresi. Aynen öyle. Bu da tabii sadece sözlü olmaz. Zaten hani bebekle, bebekken sonra ...sözlerden daha çok e, duygular çocuk tarafından fark edilir hissiyat davranışlar duygu ve davranışlar daha ön plandadır yani çocuk ağladığında annesi altını temizlemiyorsa yemeğini vermiyorsa sen seni seviyorum seni önemli görüyorum Onun çok bir anlamı yok Aslında fiziksel hayat temas boyunca... önemli mi Zehra Hanım bu dönemde çok önemli. fiziksel temas çok mu önemli, çok önemli. yani tabi yetişkinlik hayatında da temas hani dokunma sevgi evet. ifadesi elbette değerlilik tarafları da var ama çocuk çocuk e, temastan ne anlıyor yani temas onun için de anlama geliyor ya da daha doğrusu? Aslında e, basit bir e, akıl yürütmeyle bakabiliriz. Yetişkin yaşamda bile dokunduğunuzda birine, ok, elinizi okşadığınızda sevdiğiniz bir insanı ne hissediyorsanız çocuk bunun 5-10 katını hisseder aslında. Çünkü ta, mesajlar daha çok bedensel temasla verilen. Hissiyatlardır. Yumuşak bir kucaklayış, zaman zaman yumuşak sözler bunlar çocuğun sevildiğine dair, önemsendiğine dair mesajlar verir. Çünkü çocuk dışarıdan gelen duyularla duyularına gelen mesajları daha net bir şekilde kavrar o dönemde. Bunlar da daha çok olumlu olduğu zaman kendini olumlu algılar, olumsuz olduğu zaman da ee, bu algılayış olumsuz olur ve zamanla demin siz şey dediniz yani bebeklikte başlıyor. Evet bebeklikte başlıyor. Bebeklikte ve çocuklukta hani bunu çok anlamlandırabilmeyebiliyoruz. Çünkü çok soyut e, düşünmemiz yok. Soyut düşünmemiz yok. Ama yetişkinliğe doğru o değersizlik duygumuzu fark etmeye başlıyoruz. Buna bir nevi ruhsal beslenme ya da duygusal beslenme diyebilir miyiz Zehra Hanım? Tabii. Yani ifade edemeyebilir bebek e, çocukluk döneminin ilk yıllarında. Ama buna ihtiyacı olduğunu eee um hissediyor ve galiba burada bir beslenme de yaşıyor. Sözle ifade etmiyor ama ağlayarak ifade ediyor. Örneğin bebeklere baktığınız zaman oyun oynadığınız zaman size 3-4 aylık bir bebeği gözlemlediğiniz zaman şey görebiliyorsanız siz ona konuşmaya başladığınız zaman tevessüm etmeye artık başlar. Siz onunla ilgilenmeye başladığınız zaman göz teması kurduğunuz ve ilgilenmeye başladığınız zaman size şey bakıp dinlemeye çalışır. Hatta bakılmadığında ağlamalar olur. Evet. Dikkatleri Kağa toplar, kucağa alınmak ister. Evet. E, da, bunlar yapıldığı zaman da e, evet. suskunluk başlar. Sorular gelmeye başladı. Daha çok ilişki üzerinden sorular geliyor. Sevgili seyirciler bunlara da cevap vereceğiz. Ağırlıklı olarak aslında bu kümede de durmak istiyoruz. Ama nereden kaynaklandığını ve bebeklik evresindeki nasıl bir beslenmeye sebebiyet evet. verdiğini de e, konuşuyoruz. Şimdi çocukluk ve ergenlik dönemine biraz e, bakmak istiyoruz. Ardından diğer başlıklarımıza e, geçeceğiz. E, buna geçmeden, çocukluk ve ergenliğe geçmeden... E, ee, sevgi ve değer birbirinden biraz ayırmamız gerekir mi diye düşündüm e, Zehran. Mesela e, diyelim ki seni çok seviyorum, sen bizim için çok kıymetlisin, hmm. ailemize değer getirdin, sen geldin biz mutlu olduk tabi. Yani sevmek ve sevmek, hmm. daha çok yetişkinlerin kendi sevme ihtiyaçlarını karşılaması bakımından e, giderilen bir yanı da var. Ama değer vermek başka bir şey yani çocuk ağladığında ilgilenmek, evet. mızmızlık yaptığında sabretmek, Aynen, ihtiyacı olduğunda karşılamak, gece uykusu kaçtığında işte e, uyanıp onu, onu beslemek ya da anne yorulduğunda babanın destek vermesi. Şimdi bunlar emek gerektiren bir şey. Bebeği diğer türlü sadece sevmek ise... E, o kadar emek gerektirmiyor daha çok bizim ihtiyacımızı karşılayan bir şey e, seviyoruz 3-5 dakika genelde babalar benim gözlemim şu geliyorlar eve akşam e, çocuğu seviyorlar çocuk biraz yaramazlık yaptıktan sonra ay çok yoruldum başım çişti diye hemen annesine veriyor burada çocuk seviliyor ama değer veriliyor mu acaba? Şimdi sevme algılayışımızla ilgili bir şey aslında çünkü sevmekte emek verilmesi gereken bir şey baktığınız zaman eğer sevmek sadece bir söz ifadesi olarak algılarsanız evet ama bazı insanlar sevgiye sözle ifade ederler bazı insanlar davranışla ifade ederler Tabii davranışlarla sözler birleştiği zaman daha anlamlı oluyor insanlar daha tatmin duyuyorlar ve işte değer görmede, sevmede hep e, hayatımızdaki her şeyde bir emek gerek, gerekir. Ama biz çoğunlukla ilişkileri çok üzerinde çalışılması gereken ya da emek verilmesi gereken şeyler olarak göremeyebiliyoruz bazen. Nasıl olsa orada işte akşam gelip dediğiniz gibi göreceğim. Beni de görmüş olacak. Ha babası olduğumu bilsin. <gülüyor> ya da annesi yani ben zaten okuldan gelecek. E ben yemeğini yapacağım yeterli. Anne ne yapar bunu yapar. Babalar daha çok işin e, kötü polis tarafında durmayı da evet. yiyeliyor evet. ola, olabilirler. Evet. Yani anne sevsin işte emzirsin beslesin. Evet. E, ben otorite. ise otorite tarafı evet. olmuş olayım. Biraz seveyim ama çocuk az biraz yaramazlık yaptığında da hımm diyen evet. taraf olayım. Evet. Yani bu biraz da Kolay kaçmak çılık. gibi de <gülüyor> Kolaycılık tabii. İşin... Yani çünkü orada siz hmm dediğiniz zaman harcadığınız bir emekle sohbet etmek, anlamaya çalışmak, nedenlerini sorgulamak, e, hayatına nasıl gittiğini kavramak bu değer vermekle ilişkili. Yani çok basit bir eşyanıza bile değer verdiğiniz zaman bir gömleğinize onu bile yıkıyorsunuz, ütülüyorsunuz, te temizliyorsunuz bir zaman harcıyorsunuz bütün bunları yaparken. Ki biz burada nesnelerden bahsetmiyoruz. İnsanlarla ilişkilerinizde de karşı tarafı değerli görüyorsanız, değerli hissettiriyorsa, hissettiriyor, hissettirmek de eğer gördün hissettirmek istiyorsanız bir zaman ve emek mutlaka gerekiyor ona. Seyircilerimiz dikkatle takip ediyorlar. Buradan takip eden seyircilerimiz beğenilerini ve bazı sorular da var. Onlara az sonra geçeceğiz ama Tülay Barışkan, Melisa Akyüz, Nazmiye Kazan, Lale Hüzün, Ayşe Oruç Karabaş, Ayşe Aslan Çikot, Asiye Yaman, Süreyya Gülsen, Sevgi Sema Nur Torun, İbrahim Aynur Kaplan, Sebiha Raşit Yazıcı, Fehmioğlu Davut bizi izliyorlar. Bir de Sivas'tan değerli bir öğretmen arkadaşımız ee, Hanife Özel de bizi takip ediyor. Kendisi de e, bir e, edebiyat programına başlayacak. Galiba bugün başlayacak. Ben de arkadaşıma buradan başarılar diliyorum. E, umarım bizim de takip etme imkanımız olur. E, ekranlarda güzel şeyler söylüyor olmak, iyi şeyler söylüyor olmak yüreğimize ait, geçmişimize ait, edebiyatımıza, muhaillemize, hayallerimize, şiirimize ait şeyler söyleyebilmek e, çok önemli. E, arkadaşımızla bugün program var. Başarılar e, dileyelim buradan. Zehra e, Hanım Çocukluk döneminde aslında konuştuk. Yönetmenimden üçüncü başlığımızı rica ederim. Çocukluk ve ergenlik dönemin dönemlerindeki değersizliği konuşalım ama daha çok o başlıkta ergenlik üzerinden biraz konuşalım dilerseniz oraya geçiş geçelim. Ergenlik döneminde durum biraz daha değişik. Baş kaldırmalar başlamış kendini ifade etme kendini gerçekleştirme hatta otoriteye baş kaldırarak kendini var kılma gibi duygular var Şimdi burada en kritik dönem bu aslında şimdi anne baba ebeveyn çocuğu seviyor ama çocuğu korumak da istiyor <gülüyor> Çocuğuna değer verdiği için korumak istiyor çocuk ise bana değer vermiyorlar benim sözümü dinlemiyorlar benim hiçbir önerimi kabul etmiyorlar gibi bakıyor O geç gelmek istiyor Geç gelinmesine izin verildiği zaman Değerli olmak istiyor Ama aile de ona değer verdiği için Erken evine gelmesini Belaya bulaşmamasını Teröre bulaşmamasını Uyuşturucuya ya da kötü alışkanlıklara Kötü arkadaşlara bulaşmamasını Derslerin yapmasını ve geleceğini kurmasını istiyor Yani aile değer verdiği için bunları yapıyor Ergen ise yani ya da genç ise Bana değer vermiyorlar Benim sözlerimi dikkate almıyorlar Ben kendimi koruyabilirim diyor Yani aslında ikisi de kendince doğru bir şey söylüyorlar nasıl çözülecek şimdi her gelişim döneminin bir özelliği var biz zaman zaman bunu belki göz ardı ediyoruz ergenlik dönemi de tabii ki gencin kendini ortaya koyma dönemi bir takım istek ve talepler oluyor burada kendi başına karar almak gibi ya da işte bir takım olaylarda kendi sözünün de dinlenmesini istemek gibi ebeveyn bir yandan hani çocuğunu korumaya çalışıyor ama neden korunmaya çalıştığını da anlamak lazım. Yani şöyle çocuğun kendini koruyamayacağı noktalar mutlaka olabilir. Ama koruyabileceği noktalar da vardır. Çoğunluk... Yani ebeveyni göre bunları araştırmak ve ona göre mi davranmak lazım. da... Ki. Çünkü tutum dediğimiz şey anne babanın yaklaşım biçimidir. etmek çok önemlidir. Bizde, bizde tutumlar zaman zaman aynı şekilde ve aşırılığa kaçtığı durumlar olabiliyor. Aşırı koruyuculuk gibi. Aşırı dememizin sebebi o. Yani tabii ki çocuğun korunması ya da ergenin korunması çocuk için ya da ergen için bir ihtiyaçtır ama nerede koruyup nerede korunmayacağınızı bilmek gerekir. Örneğin arkadaşlarıyla ilişkide bir çatışma yaşayabilirler. Kendi arabalarında çözebilirler. Ergin orada da korumaya çocuğunu geçiyor. Ama gece dışarı çıkma konusunda belki orada daha koruyucu davranabilir. Sınırlar daha belirgindir. Döneceği saati belirleyebilir işte e, nereye gideceğini öğrenmek isteyebilir bu doğaldır e, e, burada bir koruyuculuk ya da sınır koymak beklendik bir şeyler ama arkadaş ilişkilerinde kendi e, ya da e, dersle ilgili bazı öğretmenle e, çatışmalarında e, birazcık eğer öğretmenden bir talep gelmiyorsa bu konuda çocukla öğretmeni e, kendi e, başına bırakmak ya da arkadaş ilgili bir başına bırakmak e, önemli bir kavramdır bu e, Tabii çocuğun burada çoğunlukla değersizlikten yakınmasının sebebi dinlenmemesi, anlaşılmaması, sözlerinin önemselmemesini çoğunlukla ergenlik döneminde ifade ediliyor. Ayrıca şu da var bu baş kaldırma zaman zaman ya da içe çekilme de olabiliyor. İki uçta olabiliyor ergenlik döneminde. E aslında dersiz hissetmenin bir görüntüsü de olabilir. Beni değerli gör, önemli gör. Diye bir nevi mesaj geliyor. Bir evet. değil mi? Evet. Vurgulaya vurgulaya davranışlarıyla bunu ifade ed ediyor. Bazen içe kapanma da bu kaçırılabiliyor. Çünkü işte hani e, sakinleşti ne güzel oldu falan gibi şeyler söylenebiliyor ama orada dersi hissiyatı yoğun ve bu depresyonu sürekleyebilir kişi. Dikkatli olmak Peki. gerekir. Güzel büyük bir konu. Kimi seyircilerimiz mesaj yazanları henüz okumadım. Onlar da biz de izliyorlar diyorlar. Tabii ki siz de izliyorsunuz. Sorularınızı az sonra da yönelteceğim. Eğitim hayatını etkiler mi? Aslında ergenlikten bahsederken kısmen temas ettik ama bu başlığın üzerinde de biraz konuşmakta yarar var. Eğitim hayatını etkiler mi? Değersizlik duygusu yaşayan bir çocuk evde böyle bir durum yaşıyorsa bunun yansımaları eğer gençse ergense çocuksa muhakkak okulda oluyordur hatta ergenlik dönemini açtığında üniversite ve daha sonraki değil mi? master dönemlerinde yine böyledir yani okulda e, diyelim ki bir sınav yaşanmış e, bir haksızlığa uğramış e, bunu isteyemiyor diğer arkadaşlar şatır şatır hocayla konuşurken e, hocam tekrar işte sınav kağıdına bakabilir miyiz derken ya da onlar üzerine konuşabilirken e, daha aktif olabilirken e, değersizlik duygusu yaşayan kişi acaba kınanır mıyım acaba yanlış bir şey olur mu ters bir şey söyler miyim ee, mahcup olur muyum gibi duygular da yaşar mı? Ya bu sebeple de e, akademik hayatında bir problem olur mu? Biraz o, akademik hayatta, okul sürecine de bakabilir miyiz? Değersizlik duygusunun kişinin hayatını zorlaştırmadığı bir alan eğer çok yoğun hissediyorsa olmadığını söylemek mümkün değil. Çünkü değersizlik hisseden kişiler çözüm yolları yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmakta zorlanacağı gibi günlük hayata adapte olmakta da zorlanırlar. Şimdi çok yoğun değersizlik duyguları varsa bu değersizlik duyguları kişide ee, ...bir takım rahatsızlıkları da sebep olabil, olur... ...özellikle depresyon gibi demin söyleyeyim, ...ümitsizlik, mutsuzluk... ...hatta çok çok aşırılık e, durumlarda... ...intihar düşüncelerine bile sebep olabilir... ...onun için burada... E, ...kişine akademik başarı... ...tabii ki düşecektir... E, ...bir boyutuyla... ...çünkü zaten yapsam ne olur, yapmasam ne olur... E, ...okusam ne olur, okumasam ne olur... ...zaten gelecekte bir şey olmayacak... ...yapsam da ben zaten... ...sonuç alamayacağım... Çünkü aileden böyle cümleler var tırnak içerisinde hı hı. yani bir baltaya sap olamadın sen böyle gidersen işte amele olursun ee, bak sen, siz, ne onu, anlarsın. sen ne anlarsın bu işten zaten okuyamıyorsun beceriksizin tekisin ee, ondan sonra man kafasın onun gibisin <gülüyor> değil mi bu cümleler evet, hep duyduğumuz cümleler yani maalesef seni oradan alacağım e, çırak olarak işte amcanın yanına dayının yanına hı. vereceğim işte hayatın kaç bucak olduğunu işte görürsün. Bak kuzenin okuduğu adam oldu ama sende hiç böyle şeyler yok. Gece gündüz uyuyorsun, bilgisayarın başından kalkmıyorsun falan gibi cümleler değil mi? Duyduk cümleler aslında. E, şimdi tam bu noktada şunu çağrıştırıyor zaten söyleyedikiniz. Şimdi kendini değerli hissetmeyen bir ebeveyn çocuğuna da değerli olduğunu hissettiremez. Böyle bir şey var. Yani kişi kendini önemli ve değerli görüyorsa, hayat içinde bir yeri olduğunu, hayat içinde bir, hayatın bir anlamı olduğunu hissediyorsa ve hayatın bazen de bu maddi şeylerine sadece paradan bahsetmiyorum, kariyer de olabiliyor, başka şeyler de olabiliyor, e, konum gibi. Bunlara kendini çok fazla kaptırıp aslında e, insani e, paylaşımlardan uzaklaşıyorsa... Ve çocuklarına ve kendine yeteri kadar zaman ayırmıyorsa... ...kendini de değerli ve önemli görmüyordur zaten. Peki, iyi bir başta geldik. Buradan yürüyebiliriz. Aşağılanma ile bağlantısı var mı? diye Bir alt başlığımız vardı. Yönetmen Mihrim Hanım şu anda tam da onu getirdi. Bu arada bizi seyrediyoruz Yeni seyircilerimiz var. Psikoterapist Ayzun Arzun'un ortakçı da bizi izliyormuş. Selamlar efendim. Pek çok sevgili diyecek. konu da önemli aslında. Evet. Bugün Çünkü... de baş başa, tek başına konuşuyor olmak da iyi... İyi, iyi de akıyor. Çok teşekkür ederim izleyen seyircilerimiz için de <gülüyor> aşağılanma ile bağlantısını kurabilir miyiz? Yani az evvel aslında söylediğimiz cümleler ne? bir nevi duygusal aşağılanma mi? cümleleriydi <gülüyor> ama aşağılanma cümleleri bir süre sonra o kişi de aşağılanma korkusu da oluşturarak ya da kaygısı da oluşturarak hayatın her alanına yayabilir mi? Bize aşağılanma ile değersizlik arasındaki bağlantıyı kurabilir miyiz? Ee, aslında bu tabii duygusal ve sözel bir istismar baktığınız zaman, özellikle çocuk, çocukluk çocukluk ...döneminde çünkü çocuk kendini savunmasız ve dünyayı ebeveynlerin gözünden önce algılamaya başlıyor. Kendini de öyle algılamaya başlıyor. Sen beceriksizsin dediği zaman anne beceriksiz olarak kendini algılıyor ya da sen sakarsın sen ne bilirsin... Dediği zaman bunlar hep bir kayıt. Yani şey gibi düş, düşünmek lazım. Bir e, şeyi kaydettiğiniz zaman tekrar tekrar e, nasıl e, seyredebiliyorsanız bu tek ve onu artık iyice ezberliyorsanız seyrede seyrede insan beyni de bu şekildedir. Bir şeye söyleye söyleye beyin onu kaydediyor ve artık bir millet sonra kişi kendini beceriksiz, aptal, salak, bir şey yapamayan, önemsiz, beceremeyeceği gibi bir takım algılamalar oluşturuyor tabii ki bu bir kere öncelikli bir çocukla anne çocuk baba çocuk ilişkisinde bir istismar ikinci olarak bu burada bitmiyor zaten bebeğinler ya da zamanla kişi kendi de bu tarz şeyleri benimsediği için kendi de kullanabilir hale geliyor e ve sadece bunu çocukluğa ergenliğe e, sınırlayamayız çünkü yetişkin de, e, yaşamda da görüyorsunuz insanlar birbirini sıklıkla sen yapamazsın sen ne anlarsın eşler. kıyaslama da eş eş konusuna sonra gireceğiz ama e, kıyaslama da bir nevi aşağılanma içerir mi? Tabii yani ki, zaman zaman içerir tabii mi? Ki. Babalar özellikle şöyle diyor. Ya ben senin yaşındayken ooo, ne kadar çok sorumluluk almıştım. Ne görevler yapıyordum. Kendim işte çalışıyordum. Baba kendini, kendini düşünüyor diyorsunuz. Yani yani <gülüyor> e, acaba e, bazen çocuk çocuğa bir şey anlatırken ergenim bir şey anlatırken kendi zamanının zorluklarını, problemlerini ya da yaşam şartlarını anlatarak bir nevi öğüt veriyor olması da aşağılanma içerir mi? Çocuk böyle görür mü? Cenk Şimdi böyle görür mü? ben e, çocukken okurken okulda zorlanmıştım demek ayrı bir şey. Ben zorlanmıştım sen niye ben zorlanmamıştım sen niye bu kadar zorlanmıyorsun demek ayrı bir şey. İki ifade arasındaki fark. Birisi kendi yaşadığınız bir şeyi anlatıyorsunuz ve benzer bir sorun yaşadığınızı söyleyerek aslında onu da anladığınızı hissettiriyor. Böyle demiyor daha çok burada Zehra'm. Yani biz imkansızken bu kadar başardık. Bak ben senin için imkanları hazırlıyorum. İşte gece gündüz çalışıyorum. Annen de çalışıyor. Ne istiyorsan yapıyoruz. Seni kursa gönderiyoruz. İşte son model işte cep telefonları var, bilgisayarlar ya gibi. Düşünüyor. Yani evet. aslında yapılmış olan imkanları anlatırken bile bunun yolu şeye çıkar mı? Yani aşağılanmaya dolayısıyla değersizleşmeye çıkar şey pozitifini örnek verildiğini evet, istedim tamam. ama <gülüyor> dedim ki ona ilişkinde ama söylediğinizde tabii çünkü böyle ifade ederken bazen hani pozitif vermekte daha e, olumlu bir örnek, örnekli bir şey oluyoruz ama şöyle e, kıyaslama yaptığınız her durum aslında e, bir dengesizlik içeriyor tabii. Neden? Siz birinin iyi birinin kötü olduğunu söylüyorsunuz ve bir uçta algılamaya sebep oluyor. Halbuki biz e, bazı şeyleri e, hep şey söylüyoruz, uçta algılamalar kişiye zarar verir diyoruz. Ben yapıyorum, sen yapamıyorsun. İşte o iyi, sen kötü. Bu doğru, bu yanlış gibi algılamalar uçta algılamalardır. Ve bu şekilde geri bildirimler hem kişilik gelişimi anlamında çocuğa zarar verir, hem de e, o sözel anlamda kendisi çocuğunuzla Hık. kıyaslayarak, çünkü orada bir deneyimler seslisi var. Ve orada hayata yeni başlamış ve sürdüren bir çocuk var. Yani kıyaslanması bile hani yerinde olmayan bir çocuk. Doğru <gülüyor> değil. Daha olumlu cümle kurmaya çalışıyorsunuz farkındayım. Çok teşekkür ederim. Programımızda süratle akıyor. Sorular da var. Onlara da geçelim. Şimdi ilişki kısmına biraz ağırlıklı bakmak isterim. Bu arada yardımcı doçent doktor Korkut Ulucan hocamız da programımızı takip ediyor. Programımızla ilgili bilgiyi. E, retweet et, etmiş e, bir seyircimiz ekrandan ismimi duymak kendimi değerli hissettim vesile oldu teşekkür ederim kolay gelsin diyor Fehmioğlu e, Davut Melisa Hanım e, iyi yayınlar dilemiş Ayşe e, Oruç Karabaşı'da selamlar iletmiş Başak Soylu iyi yayınlar e, dilemişler teşekkür ediyoruz bizde Asiye Yaman da aynı şekilde e, bir soru Türey Hanım'dan kendini değersiz hisseden e, karşıdakini de değersizleştirme yoluna gider mi? Evet. Çok kritik bir soru aslında. Evet. Genellikle aile içinde de yaşanır. Tam da bizim konumuzda buydu. Ee, anne baba iliş eş ilişkisinde değersizlikle başladığımız. Buradan bakarak buna cevap vererek başlayalım. Eşler arasında en azından e, böyle bir durum yaşanır mı? Tabii. E, çok sık gördüğümüz bir şey bu. Kişi kendini değersiz hissediyorsun. Neler değersizlik? Bir stresle tetiklenebilir. Neyle tetiklenebilir? İlişki kaybı, boşanma, işte maddi kayıplar, iş kalbi gibi durumlarda kişinin kendini algılayışı ve kendini olan yaşadığı durumu yorumlaması kendi bireysel özellikleriyle çok bağlantılıdır. Bu tarz kayıplar sonrasında bir takım stresler tetiklendiği zaman ya da ilişkilerdeki çatışma durumlarında zaman zaman kişi kıyaslayarak kıyaslamadan zaten izleyicimiz evet. bu noktaya gelmiş, güzel bir açılım oldu. Kişi kendi değersizlik duygusunu aşabilmek için kendini değersiz hissettiği zaman karşı tarafla otomatikman beyin otomatikman ha onun da bu özelliği var aslında bende de bu şey var demek ki de, benim bir takım olumlu özelliklerim var diye bir içsel bir kıyaslama yapar çok hızlı şekilde ve bazen bilinçsiz şekilde de bunu yapar yani böyle bir kurgulayarak falan yaptığı bir durum da değildir otomatikleşmiştir o ve karşısındaki kişiye sen de zaten şunu yapıyorsun sen de işte çok bağırıyorsun sen de gece horluyorsun örneğin hani eşlerden ya da sen de ayakkabılarını hep oraya bırakıyorsun gibi şeylerle yaptığı onu değersiz hissettirir ama bu değersiz hissettiriyor olmak kişinin dediğim gibi çok uzun süre düşünerek kurgulayarak yaptığı bir şey değildir bu tarz davranışlar gösteren kişiler çünkü değerli olmayı hep böyle bir şeye endekslerler halbuki zaman zaman biz hayatımızda başarısız, mutsuz, üzüntülü ya da çatışma yaşadığımız durumlar olabilir yani kötü bir günün akşamında söylediğimiz bir cümleyi de böyle algılamamak gerekir mi ee, yani, yani şu, bir tolere edilebiliyor olmak da değer, değer vermektir de. çift ee, yönde, çift yön, yönde. evet yani siz şimdi şöyle eğer kendi içinizde kendinizi değersiz ve önemsiz hissetmiyorsanız zaten böyle bir geri bildirim geldiği zaman bundan çok yoğun etkilenmezsiniz karşı tarafta Kendini değerli ve önemli görüyorsa zaten böyle bir yorumda bulunmaz. İlişkilerde bunlar hep çift yönlüdür aslında. Bir şeydir etkileşimdir zaman zaman tabii ki hani böyle çok değersiz yorumlarda bulunan eşin karşı değersiz hissettiren örneğin bunu da beceremedin. İşte bu yemekte olmamış Ondan sonra kilo aldım senin yüzünden gibi bir takım yorumlarda bulunan kişiler karşı taraf bundan etkilen, etkilenmesi de o kişinin kendini nasıl algıladığıyla çok fazla ilişkili zaman zaman espriyle ya da e, o gün e, bir şeye takılıp bunu söylemek ayrı bunu sürekli yapıyor olmak da ayrı çünkü bunları hiç yapmıyoruz diyemeyiz yani bir şeyin aşırısı aşırılık her zaman sorun yaratır. Yoksa hepimiz zaman zaman yaptığımız yorumlarda paylaşımlarda eleştirinin dozunu ya da yorumu kaçırabiliriz. Ama siz bunu sürekli ve yoğun bir şekilde yapıyorsanız sizin demin söylediğiniz şeye geliyor sizin bir takım ihtiyaçlarınız var önemli görünmek anlamında ve bunu karşınızdakini e, eksiğe çekerek yapmaya çalışıyorsunuz. Demek mi, bu sağlıksızdır? Evet. Sorular var. Daha fazla bekletmeyelim. Ee, Nuran Çolak diyor ki selamlar kaygı değersizlik duygusundan sonra mı gelir gelişir demek istiyor evet. teşekkürlerini iletmiş kolay gelsin diyor biz de ona teşekkür ederiz evet kaygıyı konuşmak lazım evet. bizim şimdi az sonraki başlığımız biraz bunun üzerinden gidelim dilerseniz belki sorular bunun içerisine girebilir depresyon ve değersizlik duygusunu konuşalım Nuran Çolan söylediği bu onun dışında ee, Habibe e, Tuna Hanım'ın bir sorusu var. Merhaba çok geniş kapsamlı bir konu. Sorunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama şöyle başlayabilirim. Eşimin bana karşı soğukluğuna rağmen ben yine de ilgileniyorum. Bazen tersliyor. Rahat bırak diye tersliyor. İşte böyle zamanlarda değer vermediğini düşünüyorum. Ayrıca televizyon dizileri dışarıdaki arkadaşları bizden e, yani benden ve çocuklarımdan her zaman çok daha önemli bunu fark ettiriyor bize bu temel bir soru aslında evet. iki belki soru de pek birleştirilebilir çok evet. Evet. çünkü ikisi de bir çerçevede hani kaygı şeyden sonra değersizlik duygusundan sonra mı gelin örneğin böyle bir dişkide kişi eşi bir şey söyledi ve tersledi ya da örneğin geldi ve akşam eve geldi bütün gün hani bayan ev işleriyle çocuklarla uğraştı ve biraz sohbet iste, etmek istedi İlgilenmedi Bir mesafe oluştu orada Kaygılı, Kaygı oluşuyorsa orada Bunun kaygının oluşma Nedenlerini de anlamak gerekir Çünkü kaygı Bazı hani kişilik bozukluklarında Kaygı sık yaşanır çok yoğundur. Bazı rahatsızlıklarda da kaygı bozuklukları var. İşte panik bozukluk sosyal fobi vesaire. Bir takım rahatsızlıklarda da kaygı önemli Kıyaslama ile ama... ilgili çok soru var. Mesela şimdi gördüğüm diğer sayfadan. Annem beni çok kıyaslıyor. Bu doğru mu? Ben Baran lütfen cevap verin. İki kez seyircimiz yazmış. Yani e, biz şu anda tabii depresyon kısmıyla e, konuşuyoruz ama buna da bir cevapta kaygı kısmını cevap veririz. Kıyaslamayı zaten cevaplamıştınız. E, geri e, döneyim ben anlattığım kısmından devam edelim. Geri geri alarak tamam. başlarsanız seviyorum. E, yani şunu söylüyorum, kaygı doğal bir duygudur. Hepimiz zaman zaman kaygı yaşarız. Demin söylediğim gibi bir takım rahatsızlıklarla kaygı duygusu daha yoğundur. O zaman kaygı yoğun olduğu zaman sanki değersizlik duygusu arkasından geliyor gibi gelir ama şöyle bir şey var. Böyle bir mesafe hissettiğiniz zaman siz kaygılanıyorsunuz eşim beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor acaba başka biriyle mi birlikte beni sevmiyor mu eskisi gibi diye bir kaygı hissederseniz bu kaygınızı aşmak için eşinize daha çok soru sorar daha çok üstüne giderseniz o değersizlik duygusu artıyor ee, burada o zaman da şu soru akla geliyor, o zaman mesafemi koyayım uzak mı durayım, uzak durmak değil ama o zaman ilişkinizi biraz anlamak ve ilişkideki problemleri gözlemlemek gerekir yani sadece bir tek bir olay üzerinden Gitmemek e, burada önemli. Bazen de şu olabiliyor. Kendini değersiz hisseden kişi e, doğal olarak bu değersizliği aşmak için e, hızlı bir şekilde e, şeye, e, karşı tarafı örneğin kendi evde oturuyor e, şeyi, eşi işte. O anda yapacak bir şey bulamadı, sıkıldı ve e, kendi arkadaşlarından birini aradı. Arkadaşın cevap vermedi ve o anda kişi kendini değersiz hissetti. Bunu aşmak için bu sefer eşini aradı. Eşi şey cevap vermedi. Bu bu bu da kaygı doğuruyor. Yani bazen değersizlik duygusu kaygıya, bazen de kaygı değersizlik duygusuna sebep olabilir. Bu olay ve duruma göre e, değişir. E, kıyaslamakla ilgili yine de ben e, vurgulayayım. Kıyaslamak hangi yaşta olursa olsun kişinin kendini i̇yi dersiz... İyi bir şey değil değil mi? Hiçbir evet, şekilde iyi bir şey değil. değil, şey değil. Kıyaslayıcı konuşmalardan kaçınmak gerekir. Biz de kıyaslama motivasyon gibi Düzeniniz. algılanır. Motive ediyorum. Ne var ki burada? kıyaslama motive etmez. Dersiz hissettirir. Ve şunu da vurgulamak gerekir. Ee, şeyi, bir duyguyu anlatmanın, bir şeye yönlendirmenin farklı sözel ifadeleri vardır. Mutlaka kıyaslayarak yapmanız gerekmez. Ee, eğer bir yöntem ee, işe yaramıyorsa da bu konuda ısrarcı olmak gerekmez. Kıyaslanma travmaya yol açar mı diye Kesinlikle. soracağım. Şimdi o, böyle de bir başlığımız var. Ee, travmaya maruz kalanlarda değersizlik duygusunu konuşacağız şimdi sevgili seyirciler. Ama kıyaslamak da e, ya da bakımsız bırakmak, e, ilgisiz bırakmak, e, diyelim ki e, eğer çalışmayan bir eşse e, e, beyefendinin ihtiyaçlarını e, çocukların ve eşini karşılamaması, Bunları da aslında bir nevi travma olarak algılar mı? Ee, kendi diyelim ki arkadaşlarıyla aynı seviyede olmaması, aynı imkanlara sahip olduğu halde bunları kullanamıyor olması gibi durumları da bu çerçeve içerisine alabilir miyiz? Buna bakalım. Mehmet Ali Türkmen selamlar iletmiş. Aleyküm selam. Söylemiş olduğunuz argümanlarla geçmiş bir çocukluk. Ve gençlik nasıl bir olgun insan tezahür eder? Saldırgan mı, beceriksiz mi, sevmeyen, nefret saçan biri mi? Çok önemli bir şey aslında. Evet. Bütününde bunu söylemeye çalıştık. Gerçekten değersizlik yaşayan kişinin başkalarına değer vermesini bekliyor olmak Gerçekten, gerçekçi değil mi? Değil, çok değil, değil. Yani siz kendiniz şöyle sizin e, travmatik, travma ile ilgili sorunuzda da bir... aslında. Geçelim, evet. e, çünkü şöyle bir şey var Biz çocuklukla yetişkinlik arasındaki süreç zaten değersizlik duygusunun ee, yani tohumları çocuklukla atılıp böyle yetişkinliğe doğru Yönetmenim yayılıyor. Son 7 dakika çok değerlisiniz ama 7 dakikayı da hatırlatalım. Evet. <gülüyor> Siz de değerlisiniz. Peki. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Şöyle çocuk zaten sen beceriksizsin sen bilmezsin sen yapmazsın dediği zaman bu çocuk için yeteri kadar bir travma çünkü birden bire karşılaştığı ve kendiyle ilgili olumsuz bir geri bildirim aldığı bu dünyada Doğal olarak bir şokla karşılaşıyor. Tabii ki bu devam eden aile içinde bir süreç olduğu zaman o travma devam ediyor zaten. Ve onun için bu yetişkinlik yetişkin yaşamda eğer o aile o ortamından uzaklaştığı ve daha kendini alan yaratabildiği bir zaman geldiğinde bu yaşadığı travmanın etkileri gözükebiliyor yetişkin yaşamda da ailesinde böyle bir durumla karşılaşmamış bir kişi için eşinin ilk kez onu tokat attı ya da ilk kez ona sen ne biçim yemek yaptın sen ne biçim insansın sen ne kadar beceriksizmişsin dediği durum tabi ki bir travmadır çünkü hayatı boyunca görmediği karşılaşmadığı bir davranışa maruz kalıyordur böyle olacağını hiç düşünmeden o ilişkiye başlamıştır onun için travmatik bir yaşantıdır izleyicimizin sorduğu soruya gelince ne? tabii ki kendini olumlu algılamayan bir kişi e, iki şey olabilir burada birincisi kendini olumlu algılamayan bir kişi bireysel özelliklerine göre kendini suçlayıcı, yargılayıcı, eleştirel ...o kadar yoğun bir şekilde bunları yaşayabilir ki... ...kendi kendine de artık onlar... ...kendi bir giysisi gibi olur... ...artık birinin aşağılamasını eleştirmesine... ...fırsat kalmadan... ...kendi kendine eleştirir aşağılar hale gelir ki... ...bu ciddi anlamda bir de depresyon... ...ya da bir takım başka rahatsızlıkları ...sebep olabilir... ...bu anlamda bakılabilir... ...bazen de kişi bu değersizlik... ...duygusuyla başa çıkmakta... ...o kadar çok zorlanır ki... ...bunu öfke, karşı tarafı aşağılama... ...hakaret etme gibi yansıtabilir. Bazen de şöyle olabiliyor. Kişi bu değersizlik hissini aşmak için kendini bir şeylere bağımlı kılabilir. Şimdi Bu alkol... Biz aile üzerine konuştuk. Travma, depresyonu konuştu ama Hatice Gülkalp da selamları iletmiş. Arkadaşlar arasındaki ilişkiye de temas etmemizi istiyor seyircimiz. Yani bazen toplum içerisinde arkadaşlar arasında da değersizliğici davranışlar oluyor. Yani ona, ona karşı küçümsemeler ya da işte bazı laf sokmalar hani tanık evet. olduğumuz bir durum bunu herhalde e, anlatmamızı istiyor. Aynı şey okulda da olabilir. Sosyal başka çevrelerde de olabilir. Bunlar da travma etkisi sokabilir miyiz bu başına? Tabii hatta? yani olabilir o yaşadığınız olaya göre değişir. Yani şimdi travmatik bir yaşantı olması için sizin algı dünyanızda derin bir yere açması. Kendinizle ilgili algılayışınızı ile yaşama bakış açınız ilgili algılayışınız. travma yani bizim algımızla ilgili algımızla daha çok. Algımızla ve bize hissettirdiği duygu ve yaşantımıza etkide herkes etkini... aynı, aynı etkide bulunmuyor mesela aynı ortamda hı hı. aynı sözlere muhatap oluyoruz mesela diyelim ki sizde bir etkilenme ya da yaralanma olmuyor bende olmuyor bir yandakinde müthiş yaralanma oluyor günlerce bunu kafasında taşıyor ...buna üzülüyor, işte ağlıyor, uykulara kaçıyor... ...ilaç almak zorunda kalıyor, hekime gidiyor... ...ya da başka türlü durumlar oluyor... ...tekrar arıyor, sen bana böyle mi dedin, şöyle mi dedin... ...yani bilmediğimiz bir, bir durum oluyor... ...yani bu sıklıkla karşılaşılan bir durum... Bu, ...bunu konuşalım ama... ...son başlığımızla bağlantı kurarak bu konuşursak sevinirim... E, ...kişilik patolojileri ile de... ...bağlantısı var mı bunun durumun ki. diyelim... ardından tedavisine, terapisine ...şimdi geçelim. hızlı bir şekilde şey söyleyeyim... ...özellikle ihmal etmek demiştik ya... Evet, ...ilgi evet, görmek, sevilmek bakım, korunmak gibi ihtiyaçlarımız var. Bunlar karşılanmadığı zaman e, çocuk ihmal edildiği zaman bir takım kişilik bozukluklarına sebep oluyor. Değersizlik duygusunun en yoğun ve en sık görüldüğü kişilik patolojilerinden biri e, sınır kişilik bozukluğudur. E, e, Son üç evet. <gülüyor> Bir Sizin... görüşte gibi hissetmeye <gülüyor> başladık. Yani. çabuk toparlayacağınıza evet. göre bu arada tabii, e, nasıl aşılığına da cevap istiyorum. Evet. Dediğim gibi e, sınır kişilik bozukluklarında görülebiliyor. Demin söylediğimiz konuyla da ilgili tabii ki e, çocukken e, yeter kadar sevilen, ilgi bakım görünen, destek gören kişilerde bir özgüven duygusu ve kendine saygı, Oluyor. Öz saygı denediğimiz kavram var. Öz saygı dediğimiz şey yaşı yaptığımızda davranışı onaylayıp onaylamamamız. Kendimizin onaylamaması aslında ve onaylaması bu çok önemli bir kavram. Eğer siz arkadaşınızla konuştuğunuzda söylediğiniz sözü onaylıyorsanız içiniz rahattır. Ya da bunu ben bardağı alıp buraya koydum yaptığım davranışı beğeniyorsan... Kendime saygım vardır ama yaptığım davranışı beğenmiyorsam kendime saygı ve zamanla sürekli eleştire eleştire kendime saygım kalmaz. Kendisine saygı olmayan kişi, kişilerin de doğan olarak dış çevreden gelen uyarıları çok açıktırlar çok fazla etkilenir, kendine güveni olmayan sayılır. Mesela diyelim olmuyor. ki gittiğimiz yere gideri dediğim ki bize çay ikram ederlerse Hı. değerli olduğumuzu hissediyoruz, etmezlerse e, değersiz olduğumuz. Ya bu bizim algımızla mı A, ilgili? E, tabii ki. Yani Karşılarında öyle düşünmemiş olabilir. Ol, olabiliyor. Yani bir şeye gidiyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, size çay ikram ediyorlar. Ondan sonra o arada da bir şey oluyor. Size uzatacakken öbürünü uzatıyor mesela. Ee, o anda kişi eğer kendine güveni ve saygısız edilenmiş, zedeli e, ve yere almış bir kişi ise geçmiş yaşantılarından dolayı beni önemsemedi diyebiliyor olarak. Yani kendini saygının hem kendimizle ilgili boyutu var hem karşı tarafla ilgili. Kendimizle ilgili boyutu çocukluktan itibaren edin bize gösterilen ilgi, sevgi, bakımla ilişkili ve sonrasında bizim yaptığımız kendi davranışlarımızla ilgili. Bunu onaylayıp onaylamamamızla ilgili, beğenip beğenmememizle ilgili. Karşı tarafın gelen mesajları da doğru yorumlamamızla ilgili aslında. Tedavisiyle ilgili de uzun süreli soluklu psikoterapi de psikoterapi de bu bahsettiğimiz yargılayıcı olumsuz iç sesimizle ilgili çalışmayı temelde içerir. Aslında daha uzun bir konu. Daha, <gülüyor> daha çok konuşacağımızı zannettik ama program bitti. Belki, bitti. belki de, belki de e, terapi kısmını daha uzun konuşmak gerekirdi ama sorular o yönde gel gelmedi. Zaten bu e, profesyonel bir şey. Ancak size gelerek. Gidesiz, de, herhalde paylaştığımız şeylerden az çok da içerik Anlaşalım. olarak terapide ne çalışacağıyla ilgili bilgi vardır. E, bilgilenmiştir. Travma dedik. iç ses evet, dedik. Evet, bir takım eleştiriler dedik. Çok teşekkür ederiz. Ha, teşekkür. <gülüyor> Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi e, çok hızlı aktı. Çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz, sorduğunuz, katkıda bulunduğunuz için ben Uğur Can Pula, stüdyo konuğum Zehra Ayrol, yönetmenim Mihriman Hanım ve tüm e, arkadaşlarım adına hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Haftaya biz yine buradayız. Haftaya şizofreni ve hezeyanları konuşacağız. Bekliyorum efendim. İyi bakın kendinize.